Bugün e, İstanbul'dan ve bostanlardan bahsedeceğiz. E, daha önce e, programımızda e, bostanlar, bostanların tarihi ve 7 kilo bostanlarındaki e, durumla ilgili ve verilen mücadeleyle ilgili e, bazı sohbetler etmiştik. Şimdi ise aslında güzel bir haberimiz var. E, bostanların sayısı e, yavaş yavaş da olsa giderek artıyor. Bu çok güzel bir e, haber bizim için. E, geçen e, hafta mailime bir haber düştü. E, haberde e, Üsküdar'da İmra Horbostan'ın e, kurulacağı e, müjdesi veriliyordu. Ve 26 Ocak pazar yani bu pazar saat 12'de işte kazmanı küreni tırmığını al da gel diye bir çağrı vardı. Herkese yapılmış bir çağrı. Ve ben de e, merak ettim Üsküdar'da neler oluyor, nasıl bir bostan düşünülüyor, nasıl bir e, alanda yapılacak e, bunlar ve ne, ne tür hayaller e, kuruluyor. E, buna ilişkin e, Doğancılar, Üsküdar Doğancılar forumundan İpek Turhan'ı e, programa konuk etmek istedim. Hoş geldin İpek. Hoş e, Çok heyecan verici buluyorum çünkü tam da böyle İstanbul'da yıkımların, e, doğanın... E, Acımasızca tahrip edildiği e, Görmezden gelindiği Bir dönem geçiriyoruz Önü, Maalesef, maalesef. E, Ve e, kentli olarak e, Hem doğa dostu Bir yaşamdan yanayız ve bunun içinde Pek çok mücadele de bir yandan sürüyor Ve e, bir takım mücadelelerin Ve e, Süren girişimlerin e, yanında e, Alternatif Bir takım yapılar da kuruluyor Bunlardan bir tanesi de bostanları yaşatmak ama siz var olan bir bostanı e, yaşatmaktan öte, e, aslında Esküdar tabii ki çok eski bostanların olduğu bir yer ama... ...var olan bir bostanı yaşatmaktan öte yeni bir bostan girişimi olarak aslında başladınız değil mi? Evet. E, nasıl başladı? Biraz bunun hikayesini anlatabilir misin? Ee, biz Üsküdar Doğancılar Forumu olarak 19 Haziran'dan beri bir araya geliyoruz. E, sayımız... Yani Gezi Parkı evet sürecinde Gezi... başladınız. Gezi sürecinden sonra sosyal medyada haberleşerek... Toplanmaya başladık Doğancılar Parkı'nda. Sizin de dediğiniz gibi Üsküdar eskiden bostanlardan geçilmeyen bir yermiş ne edeyse. Üsküdar'da çoğu sokağın adı zaten bostanlardan gelir. Herhangi bir bostanın adı sokağa verilmiştir. Üsküdar'daki tek bostanın kuzguncuk bostanı olması bize yetersiz geldi. <gülüyor> Çünkü forumumuzda bostanlarla ve ekolojik yaşamla ilgilenen çok sayıda katılımcı var. Ne güzel. E, Kuzguncuk'ta zaten daha yeni müjdesi geldi bundan iki iki buçuk ay önce e, ya da yaklaşık üç ay oldu galiba e, yeniden işte e, yürütmeyi durdurma kararı alındı ve Kuzguncuk Bostan'ı e, büyük bir katılımla e, yeniden işlemeye başladı Bostan olarak. Evet e, bizde e, tabii herkes Üsküdar çevresinde oturuyor. Hı -hı. E, bu Bostanı kuracağımız yer İmrahor bölgesi diye geçiyor. Ee, Salacak Mahallesi'ne Doğancılar Caddesi üzerinde olan bir alan. Ee, bostan yapmak istediğimiz arazi şu an boş bir arazi. Önceden oduncuydu. Hı hı. Bir ee, oduncu deposu muydu orası? Evet bir oduncu, hı hı. oduncunun deposu. Evet öyle denilebilir. Öyle bir yerdi. Ee, Peki oraya gelmeden önce siz forumda nasıl karar verdiniz? Bir bostanımız olsun, bir mahalle bostanımız olsun tartışmaları nasıl? Ee, oldu yani Hep birlikte nasıl bunu karar verdiniz ee, Biz daha ne kadar çok yeşil alanımız Olabilir diye düşünüyorduk Üsküdar'da daha fazla ne kadar yeşil alan Elde edebiliriz diye düşünürken O boş araziyi fark ettik Önceleri Bostan düşüncemiz yoktu Orada ne yapılabilir e, Ne olabilir şeklinde düşündük e, Belediyeye imza Belediyeye vermek üzere imza topladık e, Üsküdar bu, Belediyesi Evet bu Hı -hı. arazinin yeşil alan olmasını talep ediyoruz e, Şeklinde Peki orası bir kamu arazisi mi ee, şu an olmayan bir vakıf tarafından e, vakıfa ait şu an e, geçerli olmayan bir vakıfa hı hı. ait e, Belediyede vakıflar genel müdürlüğünden yeşil alan yapmak üzere orayı kiralamış Belediyeye hı. ait bir arazi fakat belediyeye biz e, imzaları gönderdiğimizde 2014-2015 sezonu öncesi henüz orada bir planlama olmadığını söylediler Yani çok uzunca bir süre daha orası boş arazi olarak kalacaktı ee, bize bunun böyle olmasını istemedik ee, sadece böyle bir cevap mı orası boş kalacak evet bir süre daha bir boş orası bir süre daha bir planımız yok tarzı bir <gülüyor> cevap aldık hı hı. Ee, önceleri o an başka gündemlerimiz vardı gündem hareketliydi bu e, yeşil alan fikri bir kenarda kalmıştı ee, birkaç forma birkaç hafta önce bir formumuzda hani artık yeter dedik hı. ...daha önce hiç Boston dememişken... ...bir anda oranın bostan olması fikri ortaya çıktı. Hı hı. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz... konuştuk. Ee, en yakın tarihi de belirledik... ...bu pazar günü için. Ve orada orada e, İmraor bölgesinde Boston yapma kararı... ...böyle ortaya çıktı. Çok güzel. Burada bir yandan da sen... ...bütün e, bunları anlatırken... ...şöyle bir şey aklıma geldi. Güzel şeyler yapıldıkça... ...bir takım girişimler oldukça... ...alternatif modeller ortaya çıktıkça... E, ...ve bunlar çok fazla konuşulduğunda... ...yaygınlaşmaya başlıyor. Aslında bulaşıcı bir şey olmaya başlıyor değil mi? Çünkü insanların bu konuda bir arayışı da var. Evet. Yani bostan fikri bir yandan da aslında durup dururken ortaya çıkmadı. Muhtemelen insanlar böyle bir yeşil alanı nasıl değerlendirebilecekleri konusunda çok da fazla fikir sahibi değillerdi. Ama başka yerlerde kule Bostanı ya da Kuzguncuk Bostanı gibi bir takım alternatif modeller gördüklerinde... ...ha tamam burası bostan olabilir fikrini bir şekilde... Ortaya atmış olmalar diye düşünüyorum. Evet, mutlaka, Sen ne düşünüyorsun? Mutlaka öyle olmuştur. Çünkü Üsküdar forumları olarak biz sık sık bir araya geliyoruz. Kuzguncuk'un bostan başarısı oldukça sevindiğimiz bir haber. Ama bir bostan dediğim gibi yetmedi. <gülüyor> <gülüyor> Yetmemeli de. Gitti mi Kuzguncuk bostanına? Evet Hı -hı. Kuzguncuk formu. Bir etkinlik düzenlemişti. Öncesinde kahvaltı ardından bostan temizliği hı hı. bize forum olarak katılmıştık. <gülüyor> Onun dışında Kuzguncuk Bostanı'na başka gitmeye fırsatım olmadı. Peki 7 kule bostanına hiç gittin mi? Çünkü şu anda İstanbul'da hani çok böyle geniş olarak var olan ve hani işleyen 7 iki tane bostandan söz edebiliriz. Bir de Roma bostanından söz ediliyor Cihangir'de. Ancak henüz yeni yeni kurulan bir bostan bildiğim kadarıyla çok eskiden kalma ama yeni yeni hayata geçiyor tekrar. Mutlaka ben 7 e, Kule Bostanı hakkında hı hı. E, fikir sahibiyim. Yedi Kule bölgesi benim Üsküdar'dan önceki yaşadığım çevreye çok yakın olduğundan Yedi Kule ilgimi çeken bir bölgeydi. Yaz aylarında e, oradaki işte, e, bostana inşaat makinelerinin hı hı. girdiğini duyduğumuzda neler oluyor <gülüyor> şeklinde herkes gibi Yedi Kule bostanlarına ben de gitmiştim. E, kule bostanlarına fazla enerjimi verme fırsatım olmadı Çünkü e, malum Üsküdar'daydık ve o zaman yaz olduğu için her gün formumuz oluyordu hı hı. çok fazla ilgilenemedim ama e, sürekli haberdar olduğum bir yer 7 e, kule boslanlarının e, korunmasını ve o meşhur 7 kule boslanlarından çıkan marulların devam etmesini çok istiyorum e, Peki e... Ben aslında bu bostanda neler yapmayı planlıyorsunuz bunu bir şekilde e, programın ikinci bölümünde konuşuruz ama... ...hayallerinizde insanlar neler düşünüyorlar, orada ne tür bir faaliyet yapmayı düşünüyorsunuz bunları konuşacağız ama... ...senin e, neyle ilgilendiğini ve hayatında bütün bu e, forumlar ve e, şimdi de e, bostanla, bostan fikriyle hayatının nasıl bir değişiklik olduğunu bir şekilde merak ediyorum. Ben e, öğrenciyim henüz. Hı hı. Bilgi Üniversitesi'nde karşılaştırmalı edebiyat okuyorum. Yaz ayından beri en büyük enerjim herhalde forumlara verdim. Fakat benim yeşil alana ilgim tabii ki bu... Forumlardan çıkmadı hani forumlar süresinde gördüğüm <gülüyor> bostanlardan vesaire çıkmadı ben Çanakkale bölgesinde çok fazla vakit geçiriyorum yazlarımın çoğu Çanakkale'de şeftali Kazdağ tarlalarında, <gülüyor> tarlalarında <gülüyor> kiraz tarlalarında toprağa e, yakın bir e, Evet merkezinde değil belgesinde evet, olduğum için e, orada her sabahta <gülüyor> kahvaltılımı hemen evin bahçesinden toplamaya alışık olduğumdan ekime biçime ve hani ekolojik tarıma ilgim oradan ne geliyor güzel. Ne güzel. E, o zaman toprağa bu kadar yakınsan bostan e, kurmak ya da bir şekilde bostanı e, hayata geçirmek de senin için biraz daha nispeten diğer kentlilere e, göre daha kolay olacaktır diye düşünüyorum. E, i̇stersen bir ara verelim ondan sonra e, biraz hayallerinizden bahsedersin. Harika olur. Tamam. E, şimdi bir müzik arası veriyoruz. The Angels'tan Got an adlı parçayı dinleyeceğiz. Evet, The Angels'dan Gatenich adlı parçayı dinledik. Şimdi e, Üsküdar Doğancılar Forumu'ndan sevgili İpek Durhan'la konuşmaya devam ediyoruz. Bize İmrahor Orbostan'ın, Üsküdar'da kurulacak olan İmrahor Orbostan'ını anlatıyor İpek. E, ne tür hayaller kuruyorsunuz İpek bu bostanla ilgili? Açıkçası daha iki hafta önce biz İmrahor bölgesindeki <gülüyor> o araziyi bostan yapmak istiyoruz dediğimiz için... ...henüz orada ne ekilecek, e, neler yetiştireceğiz... Kısmına pek düşünmedik e, çünkü e, öncelikle bu pazar günü araziye temizliğe gireceğiz e, önceden de söylediğim gibi e, orası bir oduncunun terk Hı -hı. ettiği bir alan olduğu için e, bölge bölge moloz olan yerler de var çok ağır bir temizlik gerektirecek Hı -hı. orası. Ee, çok geniş bir alan aynı zamanda hani tek bir hafta günü. Ne kadar günü, bir alandan bahsediyorum? E, Metrekare hesabıyla nasıl söyleyebilirim bilmiyorum. Yani futbol sahası büyüklüğüyle bir şekilde karşılaştırırsam mesela şu kadar ee, yarım futbol sahası ya da çeyrek ya da belki bir futbol sahası bilmiyorum ama. <gülüyor> Keşke bir futbol sahası olsa <gülüyor> ama yarısından biraz az. Ee, Yine de bayağı evet, büyük sayılır evet. aslında. Ee, peki burası böyle düz bir arazi mi, eğimli bir arazi düz mi? Düz bir arazi. Çevresinde neler var? Ee, çevresinde apartmanlar, Hı -hı. bakkal vesaire. Hı -hı. Bir mahalle arasında bir, mahalle bir arazi. Arasında. Ağaçlar var mı yoksa hiçbir şey mi yok? Yani hiçbir bitki örtüsü yok mu? Hmm, ağaçlar var Hı -hı. tabii. Üsküdar'da e, toplu bir yaşam bu ağaçlar hala var. <gülüyor> evet. E, geçenlerde ben e, bir e, kitap elime geçti. E, Sayın Burhan e, Turhan Baytop, e, Türkiye'nin en Değerli botanikçilerinden geçmiş yıllarda kaybettik onun eşi botanik tarihi konusunda bir kitap yazmıştı o kitap elime geçti Asuman Baytop o kitapta Üsküdar'daki eski bahçelerden söz ediyordu Evliya Çelebi ...yazmış, belki bir karıştırma imkanı bulabilirsin... ...sen de edebiyatla ilgileniyorsun... Evet. Ee, ...enteresan olabilir... Ee, ...o dönemde özellikle... ...üzüm bağlarından ve gülistanlardan... ...gül bahçelerinden yani... ...çok fazla bahsediliyor... Ee, ...Üsküdar'da onlarla bilinirmiş... ...Üsküdar... Ee, ...ama bostanlar da çok fazla... E, ...var Üsküdar'da... ...Osmanlı döneminde özellikle... E, ...bayağı bir sebze yetiştirilen... E, ...alanlar var diye... ...biliyoruz... Zaten sen de söyledin bir takım sokak isimlerinin Bostan'la bittiğini. Evet. E, Mesela neler var? Aa, şu an hatırlayamadım ama birçok, iki üç sokaktan biri e, atıyorum Mustafa Bostan'ın sokağı vesairedir. <gülüyor> Bostancı'nın ismiyle evet. anılıyor. Evet. E, peki e, tekrar araziye dönersek. Çok fazla moloz döküldüğünden bahsettin. E, ve e, hiç danıştığınız insanlar var mı? Mesela işte tabii sen e, bir şekilde Çanakkale'de toprakla iç içisin ama yine de ...nasıl toprak iyileştirilir? Ee, hani Ekim dikim faaliyetini başlamadan önce orada toprağı yeniden kazanmak... ...nasıl bunlar e, konusunda bir planlama yapabilirsiniz? Bu konuda danıştığınız kişiler var mı? Evet, e, forumun başından beri katılımcılarımızın arasında olan... Bir arkadaşımız sadece hayatını ekolojik tarımla geçiren tamam, mesleği olan biri. Çok şanslısınız. Evet, o ekip. konuda çok şanslıyız. <gülüyor> Ekibimiz bayağı güçlü. İş gücü olarak da, beyin gücü olarak da. Temizlikten sonra çok fazla iyi dönüş alabileceğimiz bir toprak olduğunu düşünüyoruz. Hı hı. Temizlik sonrası. Yani sizin bir şekilde bu konuda danışabileceğiniz evet. kişiler ekipte de olduğuna göre... E... Büyük bir katılımla e, hayata geçireceğiniz çok güzel bir boston olacak diye düşünüyorum ee, Peki e, nasıl bir hazırlık e, yapsın insanlar Nasıl bir katılım bekliyorsunuz bu hafta sonu Yani 26 Ocak Pazar günü saat 12'de Ben gelmek istedim ...nasıl gelsem sizin işinize yararım? <gülüyor> Şimdi İmra Aura, bostan kuruyoruz dediğim zaman... <gülüyor> ...tabii ilk girişimiz ama herkes bir ekim olduğunu düşünsün istemiyoruz. Hı hı. O tohumla yüzden, gelmesinler evet, bir kere değil mi? Ziyan olur Kesinlikle. <gülüyor> o yüzden e, duyurularda da bunu belirtiyoruz. Hı hı. E, henüz araziye yeni gideceğiz. Arazide yer yer molozlar var. Hı hı. E, temizlenmesi gereken e, birçok yer var. O yüzden mutlaka bir hatta birden fazla girişimiz e, temizlik üzerine olacaktır. Ee, gelebilecek e, kişilerden Mesela, alete edevata ihtiyacınız var mı? Olmaz mı? <gülüyor> <gülüyor> ne ihtiyacımız var? Ee... Buradan duyurma şansım var. <gülüyor> ee, üçgen bel çapa e, kürek el arabası ve mutlaka her gelecek olan hiç olmazsa kendi yanında eldivenini getirirse Hı -hı. temizlik yaparken mutlaka kolaylık olacaktır. Hı -hı. Çok güzel. Ee, peki buradan da bunu duyurmuş olduk. Ben başka bir konuya geçmek istiyorum. Bununla yine çok bağlantılı ama. E... Şimdi bir bostan kurmaya başlıyorsunuz. Bu bir süreç. Ee, çok güzel ve çok heyecan verici bir süreç. Ve öğretici de bir süreç aynı zamanda. Ve e, çok güzel bir paylaşım da olacak. İsküdar hala mahalle kültürünün yaşandığı, henüz çok da fazla bozulmadığı... Semt e, O anlamda e, şanslısınız aslında Evet e, Bir yandan da katılımı nasıl etkileyeceğini düşünüyorsun Bostan'ın Nasıl insanlar mahallelinin orada e, bu konudaki fikri Hem foruma katılım hem forumda e, bu konudaki fikirleri Ve Bostan'a katılım e, Bütün forumlara ve oradaki paylaşımı nasıl etkileyecek diye düşünüyorsun e, Öncelikle biz o arazide bir bostan yaratalım dediğimizde mahalleliyle de paylaştık bunu çok güzel dönüşler aldık zaten bizim istediğimiz e, orayı sahiplenmekten çok e, biz Doğancılar Forumu olarak ön ayak oyalım Üsküdar'daki herkes sahiplensin hı hı. herkes büyüşuncunun tutsun ve herkes hani hasadını e, alsın hani bizim amacımız o, hani Doğancılar Forumunun bostan demek istemiyoruz biz ön ayak oyalım orası bölgenin de adını aldığı üzere İmroğlu Bostan olsun ve Herkes e, kendinden bir şeyler katsın ve kendi için bir şeyler alabilsin oradan. Çok güzel. E, belli bir yönetişim planınız var mı? Karar vermek üzerine ya da işte insan orada bir şekilde bir süre sonra bostanı yönetmek gerekecek. Evet. E, bu konuda hiçbir şeyler konuştunuz mu yoksa daha çok mu yeni? E, sanırım daha çok yeni. Hı hı. E, fakat karar her zaman olduğu gibi... Forum katılımcıları ile alınacaktır Hı -hı. Mahalleli de sanıyorum ki Boston aşamasına geçtikten sonra bu konu hakkında konuşmak için forumumuza da dahil Daha olacaktır <gülüyor> Daha fazla dahil olacaktır Yaşları ve çocukları da bir şekilde katmayı düşünüyorsunuz Evet burada. hatta geçenlerde konuşurken ileriye dönük hayaller e, kurarken Ekim'e başladığımız zaman çocuklar için bir korkuluk atölyesi Hı, belki güzel. yapabiliriz Hı -hı. şeklinde konuştuk Çok güzel Bakalım bunlar hmm. ileriki zamanlarda evet, evet. <gülüyor> planları. Yok. Ee, ama hayaller önemli. Çünkü hayal kurmadan da bir şekilde... ...ilerlemek çok da e, kolay olmuyor. Evet. Ee, o hayali bir şekilde... ...bir yerde mutlaka tutmak lazım. Ee, peki... E, ...son olarak bir şey sormak istiyorum. Bütün bu olanlar, bütün bu yaşananlar... ...sonuçta gizli sürecinden sonra... ...kent bilinci konusunda... ...çok ciddi adımlar atıldı. İnsanların yaşamında başka bir kapı açıldı gerçekten. İnsanlar... E, kendi yaşam alanlarına sahip çıkmaları gerektiğinin farkına vardılar. Ve gerçekten de pek çok insan sahip çıkmaya başladı. Ee, ama aynı oranda da tahribatta inanılmaz bir hızla arttı. Çok enteresan bir şekilde. Ee, ve bütün bunlara sen nasıl değerlendiriyorsun? Yani e, bugün kentte bizler e, ne yazık ki çoğumuz tüketici konumdayız. Bir de üreticiler var onlar da çoğunlukla ama bizim e, temel ihtiyaçlarımız anlamında üreticilerden bahsediyorum hizmet üretenlerden bahsetmiyorum kentte çoğunlukla hizmet üretiliyor çünkü o anlamda e, bir de üreticiler var ama onlar uzaktalar e, bunu nasıl bir araya getirebiliriz ve kırsalla bağlarımızı yeniden nasıl kurabiliriz bu konuda ne düşünüyorsun ve tüketici olmaktan nasıl türetici olmaya üreticiyi doğa dostu üretimi desteklemeye yönelebiliriz sence Bunlar genellikle kooperatiflerle hı hı. çok rastladığımız, duyduğumuz şeyler. Bizim yaz sürecinde bir kopla bir söyleşimiz olmuştu. Forum'a bize söyleşiye gelmişlerdi. Doğancılar Forumu olarak onu da çok düşünmüştük. Bir kooperatif kurup fazla tüketici olmadan, büyük firmaları araya katmadan, direkt tohumdan hasada nasıl... Hı hı. ...varabiliriz'i çok konuştuk. Tabii bunlar zaman alacak şeyler... ...çünkü çok alışılmış bir düzen var. Bu düzeni aşmak çok zor. Fakat şu süreçte yapılabilecek... ...en iyi şeylerden biri... ...daha az tüketip daha az atık... ...herhalde çıkarmak olacaktır. Evet, gerçekten de öyle. Tam da aslında üzerine bastın. <gülüyor> en önemlisi bu. Çünkü doğa dostu... ...bir takım materyalleri... Tüketmek de bir yerde aslında tüketim anlamına geliyor. Yani ne kadar doğal dostu olursa olsun. Onun için mümkün olduğunca az tüketmek ve ihtiyaçlarımızı yeniden gözden geçirmemiz en önemli adımlardan biri olacak gibi görünüyor. Kesinlikle. Çok teşekkürler İpek katıldığın için. Başka eklemek istediğin, söylemek istediğin bir şey var mı? Buradan yapmak istediğin bir çağrı varsa. Ben Neden? teşekkür ederim. Ee, öncelikle tüm Üsküdarları ve tüm İstanbulluları 26 Ocak Pazar günü saat 12'de Salacak Mahallesi Ödül Sokak'taki No4'teki İmra Orbostan'ımıza temizliğine yardıma çağırıyorum. Evet, e, ilgilenenler e, Pazar günü saat 12'de İmrahor bostan'ına gidebilirler. Çok e, güzel bir tecrübe olacak eminim. Çok teşekkürler katıldığın için tekrar. Rica ederim. E, her zaman olduğu gibi programımızı... Ee, ekolojik ve sağlıklı beslenmek için hem de ekolojik döngülerin devamlılığını sağlamak için hem de doğa dostu üretim yapan çiftçiyi desteklemek için sizi yüzde yüz ekolojik pazarlara davet ederek kapatmak istiyoruz. Cuma günleri yani bugün Bakırköy'de, cumartesi günleri Şişli ve Beylikdüzü'nde, pazar günleri de Kartal'da kuruluyor. Hepinize e, iyi bir hafta sonu, sağlıklı güzel bir hafta sonu dinliyorum. Hoşçakalın.